Eczacı birdenbire ne yapıyorsun sersem diye bağırdı. Sonra da oğluna doğru seyirtti. Napolyon ayakkabılarını beyaza boyamak için bir kireç yığınının içine dalmıştı. Azarlanınca uluya uluya ağlamaya başladı. Biri yandan Jüstün bir avuç kuru ot kullanarak çocuğun ayakkabılarını temizliyordu. Çakı bıçak filan gibi bir şey de gerekti. Şart Kendi bıçağını verdi. Genç kadın içinden ''Aa, cebinde bıçak taşıyor. Köylüler gibi demek.'' diyordu. Kırağa yağmaya başlamıştı. Beraberce Yonville yolunu tuttular. Akşam Emma komşularına gitmedi. Şarl gidip o da yalnız kaldığını hissedince sanki hemen beliren bir duygunun kesinliği içinde Anıların nesnelere verdiği o uzamış görünüşle ikisi arasında yeniden kıyaslama yapmaya başladı. Yanan parlak ateşe yatağından bakarken, o gün orada olduğu gibi yine Leon'u ayakta dururken görüyordu. Delikanlı bir eliyle ince bastonunu yere bastırarak büküyor, diğer eliyle de sakin bir buz parçasını hemen, Ateliyi tutuyordu. Genç kadın delikanlıyı çok sevimli buluyor, Aklından bir türlü çıkaramıyordu. Leo'nun başka günlerdeki tavırlarını, Sözlerini, sesinin çınlayışını, Bütün kişiliğini anımsadı. Beri yandan da, Öpüşecekmişcesine, Dudaklarını uzatarak kendi kendine, Evet, çok sevimli, çok sevimli diyordu. ''Birini sevmiyor mu acaba? Kimi seviyor ki? Kimi olacak? Beni seviyor işte.'' O anda bütün belirtiler gözlerinin önüne seriliverdi. Yüreği hop etti. Ocaktaki alev tavana neşeli titrek bir ışık yansıtıyordu. Gerinerek döndü, sırt üstü yattı. Bunun üzerine o bitip tükenmek bilmeyen sızlanma yeniden başladı.'' ''Ah Tanrı isteseydi eğer...'' ''Neden ama değil mi? Kim engel oluyor ki?'' Charles gece yarısı eve dönünce genç kadın uyanmış gibi yaptı. Kocası soyunurken gürültü ettiği için başının ağrıdığından yakındı. Sonra da ilgisizce akşam olup bitenleri sordu. Charles, ''Leon erkenden odasına çıktı.'' dedi. ''O zaman Emma gülümsemekten kendini alamadı.'' Sonra ruhu yeni bir mutlulukla dolu uykuya daldı. Ertesi gün karanlık bastırırken tuhafiyeci genç kadını ziyarete geldi. Çok kurnaz bir adamdı. Gaskonya'da doğmuştu ama sonradan Normandiyalı olmuştu. Günelilerde görülen ağız kalabalığına kollularda görülen o tedbirli kurnazlığı da eklemişti. Şişman, Yumuşak, sakalsız suratı kaynatılmış meyan köküyle boyanmış gibiydi. Ak saçları, küçük kara gözlerinin sert bırıltısını daha canlı bir hale sokuyordu. Eskiden ne iş yaptığını kimse bilmiyordu. Kimine göre işportacılık, kimine göre rotoda bankerlik yapmıştı. Kesin olan bir şey varsa o da, Leroy'un en karışık hesapları bile zihninden çabucak yapıverdiğiydi. Bu hesaplardan bine bile korkuyordu. Aşırı derecede terbiyeliydi. Selam veren ya da birini çağıran biri gibi daima belini hafifçe bükük tutuyordu. Bir kreple süslü olan şapkasını kapıda bıraktıktan sonra masanın üzerine yeşil bir karton kutu koydu. Sonra çok nazik bir edayla söze, bugüne kadar hanımefendinin güvenini kazanmamış olduğu için sızlanmakla başladı. ''Bizimki gibi yoksul bir dükkan şık bir hanımı ilgilendirmez elbette'' diyordu. Bu şık sözcüğünü de üzerine basa basa söyledi. ''Ama siz ne isterseniz ısmarlayın'' dedi. ''Tuhafi eşyası olsun.'' Çamaşır ya da son moda eşya olsun ne isterseniz bulurum size. Ayda dört kez düzenli olarak kente inerim çünkü. En büyük mağazalardan alışveriş yaparım. Truva Freire, Barbador, Grand Sauvage mağazalarından sorabilirsiniz. Hepsi beni çok yakından tanırlar. Bugün de yolum bu yana düştü de hiç beklemediğin anda elime geçen birkaç çeşit malı göstereyim dedim size. Sonra kutudan yarım düzine işlemeli yaka çıkardı. Emma Bovary bunları inceledikten sonra hiçbir şeye ihtiyacım yok dedi. Bunun üzerine lörü, genç kadına özene bezene 3 tane cezayir işi şan, birkaç paket iğne, bir çift hazır terlik, en sonra da mahkumlar tarafından oyulup işlenmiş dört tane yumurta kabı çıkarıp gösterdi. Sonra iki elini masaya dayayarak başını uzatıp gövdesini eğerek açık ağzıyla Emma'nın bunlar üzerinde kararsızca dolaşan bakışını izlemeye başladı. Bazen sanki tozunu silkmek istermiş gibi boylu boyunca serili duran şalların ...ilpek kumaşı üzerine bir fiske vuruyordu. O zaman şallar hafif bir hışırtıyla... ...akşamın yeşilimsi alaca karanlığında titreşiyor. Üzerindeki altın pulları küçücük yıldızlar gibi ışıldıyordu. Kaça bunlar? Lörö yanıtladı. Sudan ucuz. Acelesi yok. Parasını ne zaman isterseniz o zaman verirsiniz. Yahudi değiliz biz. Genç kadın biraz daha düşündü. Sonunda istemem, teşekkür ederim dedi ama adam hiç istifini bozmadan yanıt verdi. Peki, ileride anlaşırız öyleyse. Hem zaten benimki bir yana hanımlarla anlaşmışımdır ben. Emma gülümsedi. Lörö de bu şakasından sonra babacan bir tavırla ekledi. Yani demek istiyorum ki Para meselesinden yana kaygılandığım yok. Üstelik para gerekiyorsa ben vereyim size. Genç kadın şaşkınlığını gösteren bir hareket yaptı. Lory ise hemen atılarak alçak sesle ''Merak etmeyin canım, para bulmak zor bir şey değil benim için. Güvenin sözüme.'' Sonra kafe Fransula'nın sahibi olan Teliye baba hakkında bir şeyler sormaya başladık. O sırada hastalanmış olan bu adama Charles Bovary bakıyordu çünkü. E, nesi var Teliye babanın acaba? Öksürdüğü zaman ev temelinden sarsılıyor. Korkarım ki zavallı fanila giyecek yerde mezara girecek. Gençliğinde de o kadar çok hovardalık yaptı ki çok düzensiz bir yaşam sürerdi bu adam hanımefendi. O da rakı içe içe bağrını yaktı. Ama Ne de olsa insan bir ahbabının öleceğini görünce üzülüyor. Bir yandan da karton kutusunu kapatırken bir yandan da doktorun hastaları hakkında böylece söylenip duruyordu. Ters ters pencereden yana bakarak, ''Havalar neden oluyor sanırım bu hastalıklara?'' dedi. E ''Belki de kendimi pek iyi hissetmiyorum, sırtım ağrıyor. Gelip bu günlerde doktor beyi görmek istiyorum müstelik. Neyse, hoşça kalın Bayan Bovary, her zaman emrinizdeyim. Sonra kapıyı yavaşça kapattı. Emma yemeğini tepsiyle odasına getirterek ateşin başında yedi. Yemesi çok uzun sürdü, yediklerinin hepsi de iyi göründü ona. Şalları düşünerek kendi kendine ne akıllıca davrandım diyordu. Merdivende ayak sesleri duydu, Leondu bu. Ayağa kalktı, konsolun üzerinde duran kenarı dikilecek mutfak bezleri yığını üzerinden bir tanesini aldı. Leon göründüğü zaman genç kadının pek meşgulmuş gibi bir hali vardı. Emma 2de bir sustuğu için konuşmaları sönük geçti. Leon da pek sıkılmış gibiydi. Ocağın önünde alçak bir iskemliğe oturmuş, Fil dışı kutuyu parmaklarının arasında çeviriyordu. Emma ise iğnesini batırıp çıkarıyor... ...ya da bazen tırnağıyla bezin üzerindeki kıvrımları bastırıyordu. Bir şey söylediği yoktu. Leon o konuştuğu zaman nasıl büyülenmiş gibi oluyorsa... ...sustuğu zaman yine aynı öyle oluyor... ...sessiz sessiz duruyordu. Genç kadın zavallı çocuk diye düşünüyordu... Leon ise kendi kendine acaba neyim bunun hoşuna gitmiyor diye soruyordu. Sonunda nerede Ruhan'a gideceğim. Bizim noterin orada bir işi var da dedi. Sonra sordu. Notalara aboneniz sona erdi. Yeniden abone yazdırayım mı? Genç kadın hayır dedi. Ah neden? E, öyle işte. Sonra dudaklarını büzerek iğnesiyle kurşuni iplikten uzun bir tel çekti. Bu iş Leon'un sinirine dokunuyordu. Emma'nın parmaklarının uçlarındaki derilerin bu nedenle yüzülmüş gibi bir hali vardı. Leon'un aklına çapkınca bir söz geldi ama söylemeyi göze alamadı. Sözlerini sürdürerek "Baz mı geçiyorsunuz yoksa diye sordu. Emma birden atılarak ''Neden? Müzikten mi?'' diye sordu. E, ''Öyle elbette. Evimle ilgilenmek, kocama bakmak zorundayım. Ayrıca daha bir sürü şey, e, bazı şeyler var ki hepsi müzikten daha ağır basıyor.'' Sonra sahte baktı. Şarl geç kalmıştı. Bunun üzerine merak etmiş gibi bir tavır takındı. Üstelik 2-3 kez ''Şarl o kadar iyidir ki'' diye yineledi. Noter katibi de şal Bovary'i seviyordu ama genç kadının onun hakkında gösterdiği bu sevecenlik delikanlıyı tatsız bir şaşkınlığa düşürdü. Yine de övmeye devam etti. ''Herkese övüyorum onu, hele en başta eczacıya'' dedi. ''Emma eczacı da iyi adam'' dedi. ''Leon evet'' diye yanıtladı. Sonra bayan Hume'den söz etmeye başladı. Bu kadıncağızın rüküş kılığıyla hep alay ederlerdi zaten. Emma, Leon'un sözünü keserek ne önemi var bunun dedi. İyi bir aile kadını pek o kadar üstüne başına düşkün olmaz. Sonra yine konuşmadan sessiz sessiz durdu.